Oh yeah. açık kaste Merhaba kainat. Bugün 29 Haziran Salı. Yıl 2010, ay 6, gün 180, hızır 55. 1431, Hicri Recep 17, 1426, Rumi Haziran 16. Kooperatifçilik Haftası. Günün Tarihi. 39 yıl önce bugün 29 Haziran 1971'de Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 11 uzay aracı dünyaya inerken parçalandı. Üç Rus kozmonot hayatlarını kaybettiler Günün anekdotu Sokrates'e bir arkadaşı dert yanar Sırf kafamı dağıtmak için yolculuğa çıktım Fakat yine kötüyüm Neden acaba? Sokrates yanıtlar Yolculuğa kendini de götürmüşsün de onda. Yemek listesi gün 180 Etli Ayşe Kadın fasulyesi Makarna, patlıcan kızartma, salata, meyve Büyük, Büyük saatli, saatli Marif tarifi. Takvimi Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Radyo.com ve onun Açık Gazetesi açıldı haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Leonard Lee'ye de bir günaydın diyelim. Shirley ve Lee ikilisinin Lee'sini oluşturan erkek bu duet yapan çiftin erkek kesimi Diyelim kısmı Leonard Lee Bugün doğmuştu 1936'da Ve kendisi 40 yaşında 1976'da hayata veda etmişti New Orleans müziğinin ve rhythm ve blues tarzının Çok seçkin isimlerinden birini oluşturuyordu Leonard Lee Ve oradan Let the Good Times Roll adlı New Orleans standartını da dinleyerek Başladık. Evet çok gene sayısız tatsız haberle açmak zorundayız. Vağ dinleyicilerden özür dileyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü mecburen böyle yani. Hı hı. Şimdi Hatay'da güvenlik güçlerinin terörist zannederek ateş açtı. dört köylüden ikisi hayatını kaybetmiş. Diğer ikisi de. ...o anları anlatmışlar... ...Hatay'ın Hassa ilçesinde... ...ya da Hassa ilçesinde... ...Çardak Yaylası bölgesinde... ...PKK'lılara karşı... ...önlem almış askerler... ...kekik toplayan köylülere de... ...terörist sanıp ateş açmış... İkisi öldü, biri yaralı... ...kendini dere yatağına yatan bir... ...kişi de kurtulmuş... ...olay önce... ...aslında şey diye... ...yansımış... PKK e, taradı diye Ha evet. Ben baştan itibaren e... Hayır, bazı ajanslara PKK köylüleri taradı diye geçmiş. Fakat Vali Mehmet Lekesiz gerçeği açıkladı diyor. Gazetelerde güvenlik güçleri köylülere PKK'lı sanarak ateş açmış. Olaylardan dolayı üzgünüz ve çok müteessiriz. Üzgün ve müteessir aynı kelime ama herhalde teessüründen hep hepsi üzgünlüğün bir sonucu karıştı. bir yandan da. Evet. Üzüntü yapabilir. Ee, ama tabii bütün bunların oluyor olması çok da hoş e, sayılmayabilir. Çünkü gittikçe artan operasyonlar içinde e, İran sınırında da biri ölmüştü geçtiğimiz günlerde. Böyle devam eden bir süreç de var. E, savaş ortamına doğru çekilmekten kasıt 3 aşağı beş yukarı buydu. Çünkü savaşlarda en çok e, ne askerlerin... Ne karşı tarafta gerilla varsa gerillaların ama en çok sivillerin öldüğünü zaten biliyoruz. Bu da yine o örneklerden, acı örneklerden biri herhalde. Evet yani ayağından yaralanmış Mehmet Sak. Üzerlerine bir anda kurşun yağdığını söylemiş. Dört arkadaş birlikte kekik topluyorduk. Birden ateş açtılar diyor Mustafa Fil ve Ali de almış öldü. İbrahim Yalçınsa yara almadı. Bize kimlerin ateş açtığını görmedim diyor. Ateş açılınca birden yere yattık. Gözümü hastanede açtım diyor. Çeşitli gazetelerden ve ajanslardan derli böyle vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımın durumunu merak ediyorum diye de konuşmuş. Yıllardır dedemlik üç şekerim deresi mevkinde Kehik toplayarak evin geçimini Sağlıyorum deyip 75 yaşında Kendisi Mehmet Sak Hepsi yaşlı yani e, Ölenler de e, Yara almadan kurtulanda e, Hepsi yaşlı insanlar 60 ila 70 Arasında 75 evet, İbrahim arasında Yalçın yaşında, 60 yaşında yara almadan kurtulan Silah sesleri üzerinde bulunduğu yerden Kaçarak kurtulduğunu söylüyor Hemen yere yatarak saklandım ve daha sonra Kendimi yakında bulunan dereye attım Uzun süre bulunduğum yerden çıkmadım bir süre sonra da sürünerek olay yerinden uzaklaşıp eve gittim diyor. Ee, yani uzun süre orada saklandıysa tabi olayın şoku da olabilir ama e, askerler ateş açtıktan sonra o yöne doğru gelip ne vurduklarına bakmıyorlar mı? Gibi de bir şeyler evet, falan var orada evet, ama. O da önemli bir şey çünkü Gediktepe'deki meydana gelen baskından sonra bölge komutanının yaptığı bir açıklama vardı hatırlıyorsunuz. Hatta... Teröristleri çoban sandık diye hı hı. ateş açtık ses gelmedi ondan sonra da top atışı diye çoban yapmıştı. sanınca evet. zaten hani o yüzden orada da o zaman da eleştirmiştik o saldırıyı çünkü e, ne olduğunu bilmediğimiz şeylere doğru ateş açıyoruz öncelikle topla ardından şey diyordu çünkü komutan bunu öğrenmiştik e, ses geldi oraya doğru top attık Tekrardan karşı ateş veya hareket olmayınca e, ya öldü ya da zaten e, alakası yok konuyla diye karar veriliyor. Bu şekilde yapılıyordu işler. E, çok tatsız diyebileceğimiz durumlar herhalde. Evet, o açıklama'nın bir gerçek olması gibi bir tuhaflıktan bahsedebiliriz herhalde. Yani. Askerler terörist sanarak ateş açtı. Işte i̇ki ö, köylü öldü. Çok üzgünüz diyor Ce Mehmet Celalettin Lekesiz. Başbakan da soruşturma açılacağını söylemiş. Bence de soruşturma açılmasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Sen de aynı fikirde değil misin? Bu hı hı. Tarz, yani bu basit bir hata'nın ötesine geçen vahim bir hata olduğunu söylemedi değil yani. yani iki ölü bir yaralıyla sonuçlanan e, şey de tuhaf yani eee yani Hakkari Tümen Komutanı Tüm General Gürbüska'ya Kaya istihbarat zaafı iddialarına cevap vereceğine söylediği çoban sandık ifadelerini hatırlattık hatırlattı diyor Şamil Tayyar'ın bugünkü yazısı Star Gazetesi'nde. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamasına göre bölgeye gelen terörist grubun sayısı 57 Eylemi gerçekleştirenlerin sayısı 23'tü. Tüm genel Gürbüz Kayanın açıklamasına esas alırsak, çoban sanılan terörist grubun tespiti 23-30 sularında yapıldı. Gecenin bir yarısı, üstelik insansız hava aracı her onların uçtuğu saatte ve sınır bölgesinde 50-60 kişilik bir grubu çoban sanan irade ne hikmetse Hatay'ın Hatay Hassa ilçesindeki iki çobanı terörist diye vurdu diyor. Evet, yani tuhaf bir, en azından ciddi bir şekilde izah muhtaç bir durum oldu aşikar. Yani aslında bunu izah edilebilir yanı olduğunu açıkçası şahsen düşünmüyorum çünkü savaş ortamlarına girildiği zaman ve insanların elde silahlar olmaya ve düşmanlar ve dostlar kırmızılar maviler falan diye ayrılmaya başladıkları zaman birlerinin güme gitmemesi ihtimali galiba yok. Yani buna insan hatası falan filan diyebiliriz herhalde. Bir de şey geliyor akla tabii. Clausewitz'in yani savaş olayının belki de dünyada en çok açıklamasını yapmaya çalışmış inceleme strateji konusunu Alman düşünür diyelim. Clausewitz'in savaşın sisi dediği olay da böyle bir şey olsa gerek herhalde. Değil mi birden bire bütün şeyi değiştiriyor yani dengeyi yani ya, al, hiçbir şey anlayamıyorsun yani Klausa bitsin söylediği şeyleri ışığında savaşın sisi gerçekliği görmeni bir hayli zorlaştırıyor diyebiliriz evet yani eşi Kekik toplarken ölen Ali Dalmış'ın resmi nikahlı eşi diye de geçiyor haber. Niye böyle verilmiş bilmiyorum ama. Ayşe Dalmış ve birlikte yaşadığı Esma Kayağı iki, iki karısı var o yüzden böyle yapıyorlar herhalde. Sinir krizi geçirmişler. Ve Ayşe Dalmış da eşi evin geçimini sağlamak amacıyla kekik toplayarak sattığını açıklamış. Ölen Mustafa Fil'in kızları Filiz ve Emine Fil de taziyeri ziyareti sırasında baygınlık geçirmiş. Gazetecilerin fotoğraf çekmesine de yakınları tepki göstermişler. Yani evet çok savaşın sisi mi desek ne desek bilmiyorum. Her tarafta savaşın sisi var aslında olağanüstü. Belki de ondan da bahsetmemizin zamanı Haziran ayı Afganistan'daki hem Afganların Afgan halkı için hem de orada istilacı işgalci durumda bulunan NATO askerleri için en ölümcül aylardan biri hatta en ölümcülü olmuş durumda. En azından NATO askerleri için en ölümcülü Hı -hı. ay olduğu kesinleşti. Associated Press haberi. Kayıplar 99'u bulmuş durumda. Yüze yakın ölen askerlerin 56'sı Amerikalı. Ve NATO'nun 2001'den beri Afganistan'da en yüksek kaybı verdiği kaydediliyor. 2001'den beri dediğine göre zaten ilk gününden beri bombardımanın işte Taliban, hı hı. Taliban'ın üzerine gidip... ...Same Bin Laden'i de e, bulup öldürmek ya da yakalamak için geldiği söyleniyordu. O tarihten bu yana 9 sene geçti. Ve en ağır kayıp o zaman olmuş... Son olarak dün dört Norveçli asker, iki Amerikalı, üç ko koalisyon askeri de, ikisi Amerikalı, üç koalisyon askeri de güney ve doğudaki saldırılarda ölmüştü. Ondan önceki günde Polonya, biri Polonyalı bomba imha uzmanı deniyor, altı asker. Onların milliyetleri belirilmiyor. Genel olarak bir NATO adı altında geçiyor ama aralarında Kanadalı Danimarkalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı filanlar da geçiyor. Bir, tamamen küresel bir savaştan bahsediyoruz. İngiltere, Britanya Savunma Bakanlığı da iki hafta önce yaralanan bir İngiliz askerinin öldüğünü açıklamıştı. Böyle bir durum var. Yani Lin O'Donnell'da yazmış Ajans France Press'ten. 100 rakamına ulaşmış durumda sadece Haziran ayına ulaşmaya bir kaldı diyor. Ve CIA'nin de başkanı aynı zamanda Taliban'a karşı savaşın daha sert ve uzun beklenenden olacağını söylemiş. Ama gün vermemiş değil mi? Afganistan'daki savaşın nereye Tam tartışacağını... gün yok ama e, işte bildiğimiz şeyler var ya hani. İşte İngiltere beş yıla çekiliyor, ee, Norveç'te bir sekiz yıla çekilse falan diye böyle hani e, beş yıllık planlamaların bile yapılabildiği öylesine planlı, öylesine e, akıllı, nokta vuruşlu süper bir savaş yürüyor. Yalnız bazı komutanlar Taliban'la anlaşalım diyor, bazıları tamamen ezip geçelim diyor, e, bazıları paramız yok diyor falan böyle bin bir tane e, biraz karışık bir durum var gibi orada işgal kuvvetleri açısından McChrystal gitti ama ta, şey aynı kalacak McChrystal da istifasını isteyeceğini söylemiş başta Obama olmak üzere sivilleri aşağılayan konuşmalar yapmıştı bir Rolling Stone dergisine verdiği o çok ölüm mangalarının da komutanlığını yapan yiğit bir generaldi ama şimdi yerine başka bir yiğit general geldi David Petrius Irak'taki başarılı stratejinin mimarlarından olduğu söyleniyor. İç savaşın eşiğinden döndürdü diyor. Ya böyle veriyorlar haberleri biliyor musun? Ajans yani france press'te iç savaşın eşiğinden döndürdü başarılı stratejisiyle yeni gelen general. Kimle kim iç savaş yapacakmış. Yani çünkü orada hani bildiğimiz kadarıyla... Iraklılar birbirleri aralarında iç savaş yapacak. Aa, böyle bir durum varmış öyle mi? Hmm. Yani benim hatırladığım çünkü şöyle olmuştu mevzu. E, Irak işgal edilmişti. Irak işgal edildikten sonra oradaki hemen hemen bütün silahlı güçler e, ortada bırakılırken bazı sadece bütünüyle devlet gücünü oluşturan e, ve faşizan olduğunu parantez içinde bir daha hatırlatmaya gerek var bilmiyorum ama bazı insanlar kızar diye söyleyelim. Güçler sadece tasfiye edilmişti ardından da zaten etnik gruplar arasında tam bildiğimiz emperyal oyun oynanmıştı bir o taraf bir o taraf tutularak iki taraf birbirine kırdırılmıştı yanlış mı hatırlıyorum yani olan buydu gibi çünkü sonra da iç savaş çıkarken bunu mu önlemişler evet şimdi yani tabii... hala bombalar tam da sektör üzerinden yani mezhepler üzerinden patlarken Böyle bir şey söyleyebiliyor olmak gerçekten ilginç, ayıp falan diyeceğim ama zaten olan biten bir buçuk milyon sivilin öldüğü bir savaş buna ayıp demek ayıp olur. Dört buçuk milyon beşe yaklaşan da iç ve dış göçmen var evlerinde bulunmayan. Yani sadece artık yüz binlerce sayısı olan dullardan bahsediyoruz. Dul kadınlardan sokaklara düşme zorunda kalmış bir kısmı. Ya, Irak toplumu çökmüş zaten tamamen. Dokusunu mahvettiler ve hala iç savaşın eşiğinden döndüren başarılı stratejiden bahsediyorlar. Hakikaten insanın içi kolay kolay kaldırmıyor. Şimdi sırada tabii şey var ama İran meselesi. Ona daha geçmeden bir de şeyi söyleyeyim. Deniz Kursenich, Kongre üyesi, Amerikan Kongre üyesi, Ohio Senatörü, şey, milletvekili. Ee, 33 milyar ek fon isteniyor biliyor musun? 33 milyar dolar daha ek istiyor ne Obama. Ne için? Afgan savaşı için. Ben de tam şey diye Savaşımız düşünmüştüm. Oldu. Ekonomik kriz sebebiyle işsiz kalanların istihdamı için falan. Evlerini kaybedenlere Evlerin... destek falan. Öyle bir şey de mi yok? Yok hayır. Şimdi şöyle demiş Deniz Kusinç Bence çok önemli rakamlar veren ciddi bir açıklama yapmış. Diyor ki bir yıldan birazcık fazla bir zaman içinde Amerika Birleşik Devletleri Irak'a 12 milyar dolar akıttı diyor. Bunların büyük çoğunluğu da 100 dolarlık banknotlar halindeymiş. Bu da ilginç değil mi? 100, 100 dolar. dolarlık banknotlar halinde 12 milyar dolar akıttı. Onları böyle şeyle vakumlu bloklar halinde hani vakumlanıyor ya hı hı. çekiyorsun ve Böyle şeylere doldurulmuş kutuların içine plastik galiba kutulara Vanity Fair dergisi 2004 yılında en az 9 milyarının bu peşim paranın kayıp olduğunu söylüyor. Yani hiç hesabı verilemeyen ne oldu nereye gittiği bilinemeyen 9 milyar dolardan bahsediyoruz demiş. Bugün de öğreniyoruz ki bavullar gene bond çantalar ve bavullarla 3 milyar bir cash peşin para hı hı. Kabil Hava Limanı'nda gezintiye çıkmış. Bir Amerikan yetkilisi de Wall Street Journal'dan alıntı yapmış demiş ki bu bizim... Vergi dolarlarımızın çalınmasına benziyor demiş. Bir resmi Amerikan yetkili 3 milyar dolardan bahsediyor. Bunu da Amerikan halkının işte şey olarak sayabilirsiniz demiş. E, i̇şsizlik paralarından çalınmış bir miktar sayabilirsiniz demiş. Geçen hafta da BBC. Den şu, şimdi verdiği rakamlar da Yani bilgiler de Biri Vanity Fair dergisinden Biri Wall Street Journal'dan Birisi de BBC'den Geçen hafta Amerikan askeriyesinin 10 milyonlarca doları Afgan güvenlik firmalarına Akıttığını yazdı Demiş BBC Ve onlar da savaş ağlarına Akıtıyor o paraları tabi Buna şeyi de ekleyelim Afgan hükümetinin girdiği anlaşmaları askerlerimizin üzerinden girdi hı hı. şimdi de raporlar kongre'nin yeni bir 10 milyar daha eğitim da eğitim fonlarından alıp 33 milyar dolarlık şeye savaşı sürdürmek için 33 milyar dolarlık fona aktaracağını öğrendik demiş yani aşağıda bizim orada Afganistan'da bu paralar böyle Kabil hava alanında Irakta filan dolaşırken Uçar giderken gerideki Amerikalılar ne yapıyor? İşlerinden oluyor, evlerinden oluyor. Bütün tasarruflarını kaybediyorlar, emeklilik haklarını kaybediyorlar, ikramiyelerini. Ve emeklilikten sonraki herhangi bir güvenlik şeyleri kalmıyor. Yani biz bütün bir ulusu savaşın gerekliliği üzerindeki iyi alanlara tabi bırakıyoruz. Bırakıyoruz e, askerler hemen eve savaşa son ekonomiyi güçlendirelim demiş ne diyorsun Deniz Kuseneç Valla e, diyecek bir şey yok çünkü Amerika gerçekten gemi azıya almış bir terbiyesizlikte devam ediyor bütün bu olan bitene e, Irak'ta hatırlayacaksınız e, 17 sivilin öldüğü Blackwater vakası yaşanmıştı mesela yine Afganistan haberi vereceğim 17 tane sivil ölmüştü. Bunun üzerine de CIA demiştik ki artık biz Blackwater şirketiyle çalışmıyoruz bunlar artık. Biraz fazla oldu ki bu hani bilinen olayların yüzüncüsü falandı. Blackwater'ın lejyonerlerinin sivil halkı takır tukur öldürdüğü bininci olay falan diyebileceğimiz bir şey. Derken aha bir bakmışlar ki Afganistan'da konsoloslukların korunması için Amerikan konsoloslukların Herat'ta ve Mezar-ı Şerif'te ihale açılmış. 100 milyon dolarlık bir ihale alan şirket e, kapanan çünkü adını değiştirdi Blackwater bütün bu olanlar üzerine hop X ve E haline aldı nasıl okunuyor bilmiyorum Z diye mi kısa mi nasıl okunacaksa XE X, X -E herhalde XE mi? XE XE services adıyla evet, evet. ihaleye girmiş e, daha önce vermiştik bu isim değişikliğini aslında ama e, şeyini hatırlamıyordum telaffuzunu e, ve şirket almış Ihaleleri. Bunun üzerine CIA'ya sormuşlar ya siz hani yasak koymuştunuz Blackwater'a. O başka demiş değil mi? Yok. Ya gayet gayet Amerikan halkını CIA'nin düşündüğünü çok net görebiliriz buradan da. CIA başkanı Leon Panetta demiş ki verdikleri teklif en yakın rakipten 26 milyon dolar daha düşük. E o zaman tamam canım. E, evet işte bir yıllık bir servismiş zaten hizmet alacakları. 18 aya kadar uzatılabilirmiş. İşte böyle yani istediğiniz kadar adam öldürebilirsiniz katil olmanız ihale alamayacağınız anlamına gelmiyor. Üstü katil olduğunuz için ihalelerden çıkartılmış olmanız da ihale alamayacağınız anlamına yani gelmiyor. gelmiyor. Evet. Gayet e, şirketler falan filan iyi yani her şey. Şeriatçı biliyorsun. Amerikan şeriatçısı onun başkanı Eric Prince. Nasıl? Fondamentalist yani. Kökten Hristiyancı, yeniden doğmacı. Hı. Var ya, o, şey kıyamet gününü bekleyenlerden. Öyle bir herif yani. Valla çok beklemesine gerek yok. Hakan başına taş yağacak kadar terbiyesiz bir iş yaptı. Siz düzükleri çalındı mı peki? Savaşın sisini dağıtmak için. Yok ben sana bir bilgi daha vereyim mi? Obama bu şimdi şeye gönderdiler ya yeni Basra Körfezi'ne Mısır izin verdi Amerikan gemileri. Bir tane de İsrail gemisi. Geçti. İran'ı kontrol için gidiyorlar. O haberi vermiştik. Diego Garcia adasında da zaten Britanya da da muazzam bir üssü var. Oraya da işte Tomahawk füzeleri ve nükleer başlık taşıyabilen uzaktan güdümlü nükleer denizaltılarda gönderildi. O Sen bunu biliyor muydun peki? 387 tane de Bunker Buster denen yani bu sığınak sığınak delen bombalardan yani güçlendirilmiş beton arme yapılan sığınakları delecek şeyler MOP deniyor buna süpürge kısa adıyla. Massive Ordnance Penetrator diyorlar. Bunlar Bush yönetimi tarafından başlatılmıştı hı hı. planlaması. Fakat evet. Bush zamanında yürümedi. Yani uy uykuya yatırılmıştı, bırakılmıştı projeye. Kim canlandırdı dersin? Kim? Nobel ödüllü Obama zamandan önce tamamlatmış Bunker Bastırların yapımını. Ve yani göreve gelir gelmez Obama daha Bunu hızlı. önemli buluyor yani. Çok önemli. Bunu derhal hızlandırmış Bush'un planlarını. Bu Bush'un yaptığı da iş mi diye düşünmüş herhalde. Ne büyük ihtimalle bu durumda. Ve ondan sonra birkaç yıl öncesinden gidiyormuş program. Yani onların konuşlandırılması. Özellikle de İran'a. Yani zaten İran'da birkaç saat içinde 10 bin hedefi birkaç saat içinde mahvedebilecek şey de varmış. Şu anda uzun vadeli füzeler filan uzun menzili füzeler. Ve 2003'ten bu yana... Amerika'nın askeri güçleri ne kadar güçlenmiş biliyor musun? Tam dört katına çıkmış Amerika'nın savaş gücü. Zaten dünyanın dört. neredeyse tamamı kadar falan değil evet. miydi? Tamamı kadar. Dünyalar savaşı. beri yani düşün <gülüyor> ve Obama döneminde de hızlandırılmış bu. Yani Nobel Barış Ödülü'nü alması hakikaten çok yerinde oldu ya. Ama şu an bence yerinde oldu hakikaten. Nobel Barış Ödülü alan e, insanlardan kaçının hakikaten barışla ilgili herhangi bir katkısı var. Yani bence çok mahsurlu bir böyle defolu bir durum değil. Üç aşağı beş yukarı zaten bu Nobel Barış Ödülü dediğimiz buna yarıyor. Yani gördüğüm en şey özür en ama. Hepsi yapmayalım tabii de. Yani, Ama pek çok e, aralarında hakikaten savaş suçlusu falan sayılabilecek insandan bahsetmek mümkün. Nobel barış ödülü almış insanların. Ya zaten artık savaş hazırlıkları şu halde İran'la ilgili. Amitai Etzioni diye bir şey vardır. İtalyan kökenli galiba adına bakılacak olursa bir siyaset bilimci. Çok ünlü bir dergisinde, saygın bir dergisinde Amerika'nın. Şey diye yazmış. Bunu da beğeneceksin. Ee, yani ya İran'la çarpışacak ya da Orta Doğu'yu bırakacak. Başka çaresi yok demiş. Öyle mi? Evet. Orta Doğu ya, yani daha azına razı gelememiş. İran'ın nükleer programı ilerlerse demiş Türkiye, Suudi Arabistan ve diğer devletlerde yeni İran Süper Devleti'nin çekim alanına <gülüyor> girerler hı hı. ve ondan sonra da bir bölgesel ittifak doğar demiş işte. Ve de başka bir dergide Military Review dergisinde de ordunun dergisine de bir yazı yazmış. Demiş ki sadece nükleer tesislerine değil aynı zamanda nükleer olmayan askeri tesislerini de vuralım yani sivil toplumu da vuralım. Anlamına gelecek bir hoş yazı yazmış. Bu tarz bir askeri eylem yaptırımlara eş, eş değerdedir demiş. Yani davranışı değiştirmek için acı vereceksin. Hmm. Güzel değil mi mantık? Gayet mantıklı. Daha güçlü taraflarda. Böyle bir gelişme de var. Valla son derece ciddi bir tehdit bu konuda da. Başka ne söylenebilir bilmiyorum. Yalnız Afganistan'da patlayan bir bomba sonucu sekiz kişi öldü haberini de ekliyorum. Ee, güneyde Kandahar kentinde çıkan çatışmada bir Taliban komutanıyla bazı militanlar da öldürülmüş bu arada. Öldürülenin de bölgede patlayıcı madde alım satımında bulunduğu yolunda bir haber var. Adı da veriliyor Şayster Ustadhan. Han. Böyle bir sekiz sivil oradan ölmüş. Bir sivil de oradan ölünce dokuz sivil olmuş. Afganistan'da askeri yetmiyor diye bir şey var. İngiltere'de Taliban'la masaya oturuyormuş öyle mi? İngiliz Savunma Bakanı, Britanya Savunma Bakanı Liam Fox Afganistan'da uzun süreli istikrar için askeri müdahalenin yeterli olmadığını Taliban'la görüşülebileceğini söylemiş. Hı hı. Bu bana şeyi de hatırlattı ya. Birisi bir Amerikalı strateji uzmanı şey demişti. İstikrar sağlamak için önce istikrarsızlık yaratmak lazım demiş. E tabii o zaman çok daha kaliteli oluyor. Sonuçta çirkin olmadan güzel, kötü olmadan iyi. Yani bundan hiç anlamı yok. mı diyorsun? Tabii, kesinlikle. Gündüz gece evet. Yani... Buna bazı kültürlerde gerçi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek falan gibi başka şeyler de söylüyorlar ama bu yenge girmez sanırım. Evet o girmez. Ölümle sıtma birbirinin karşısı değil. Değiller evet. Bu durumda bu birbirinin karşıtı mı? <gülüyor> ya istikrarı sağlamak için istikrarsızlık şart demiş önce. Ya benim akma şu geliyor çok Kim matematiksel söylüyor? odun kafamdan olabilir bugünkü ama hani e, diyelim ki ortamda bir x istikrarsızlık var. Bunu eğer 3 x'e e çıkartır ardından 2 x'e düşürürsen başarı kazanmış olursun değil mi? Evet doğru bunu e, şeyde uygulamış şimdi hatırladım James Chase diye bir adam Chomsky'de okumuştum bunu son makalelerinden birinde James Chase ünlü Dış politika analizcisi var ya öyle uzmanlardan sızın konuşulur onlarla. Adını verenlerdendir. Foreign Affairs dergisinde yazmış. Stabilite istikrarı teknik anlamda kullanıyor. Diyor ki yani Şili'den bahsediyormuş. Yani seçilmiş Allende hükümetini devirip yerine faşist Pinochet diktatörlüğünü koymak. Yani ülkeyi önce bir İstikrara kavuşturmak için Destabilize etmek istikrarsızlaştırmak şarttır demiş Fornafer'de Yani hı hı. aynen böyle devam ediyor İran meselesini daha sonra da Tekrar konuşalım Bu arada Bağdat'ta patlayan bir bomba sonucu iki polis öldüğünü de söyleyelim En az 5'te yaralı Ayrıca da belki gün Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bomba bir polisle iki sivilin de yaralanmasına yol açmıştı. Seçim sonuçları ne oldu? Beş ay geçti. Kim hükümet? Irak'ta. Ee, bir istikrarsızlık e, mı var yok? Yok her şey yolunda bir sıkıntı yok. Her şey güzel. Ee, yani Bu dokuz işte, milyar, milyar nereye gitti? Hangi dokuz? Amerika'nın o paketlediği. Hangi Huz dokuz? Milyar... Ben görmedim. Bilemiyoruz oraları. Yani 9 milyarın lafı bile edilmez zaten. Bence ayıp ediyorsun bir yandan. Hani yıllık e, kaç trilyon harcıyorlardı işgali Irak'taki? Bir i̇şte trilyonu toplam bir trilyonu artık. geçti. Değil mi? Şey. Hatta iki trilyona vardı. Linda Billings'la şey O bir yaptığı. trilyon olayı eskide kaldı. Yani hiç fena değil. 9 milyar falan çok şey kalıyor artık. Devede kulak olur. Yani hani eğer Stiglis, istikrara destek sağlayacaksa, istikrarı destekleyecekse 9 milyar bence sözünü etmeye gerek yok. Evet peki bir ara verelim şimdi ondan sonra da işte G20 protestoları Mavi Marmara'da ölenlerin tepeden atışla vurulduğu gibi Kanada'da demokraside biraz sarsıntıya düşmüş galiba Meksika köferinde fırtına tehdidi filan bunlardan biraz bahsederiz bir de pitbullların kaderinden de bahsederiz Çevre Bakanı'na özel bir dosya açabiliyoruz hı hı. küçük ama Şirin bir dosyamız olabilir. Çevre Bakanlığı beğenecekler için güzel bile sayılır. Evet. Açık kaste. Locomotion adlı şarkıyı dinledik Little Eva söylüyordu. Eva Narcissus Boyd asıladı. Ama Little Eva diye biliniyor. Bir Amerikalı şarkıcı ünlü bir besteci çiftin yanında çalışırken sesiyle dikkati çekmiş ve onun için yaptıkları besteyle de böyle üne kavuşmuş. da Locomotion şarkısıyla çok tanınmıştı. 1943'te bugün doğmuştu ve kendisi 2003 yılında hayata veda etmişti. Ona bir günaydın demiş olduk. Little Eve'ye, küçük Eve'ye. Evet, bir şeyle devam edelim. Bugünkü Radikal Gazetesi'nde manşetinde Diyarbakır ve Batman'dan sivil çağrı geldi. 182 örgütten talep şiddetten vazgeçilsin diye ee, Diyarbakır'da 99, Batman'da 83 sivil örgütün bir araya gelerek çatışmaların bir an önce bitirilmesi çağrısında bulunduğu şiddetin de hak arama yöntemi olmaması gerektiği söyleniyor. Yükselen terör olaylarına karşı Doğu ve Güneydoğu'dan gelen bir çağrıdan bahsediyoruz. Adalet ve çözüm girişimi. Adı operasyonların durdurulması ve terör örgütü PKK'nın eylemsizlik kararı alması çağrısında bulunuyor. Memursen bildiriden imzasını son anda çekmiş. Böylece 100 yerine 99 örgüt olmuş. Bildiride silahlar susmalı, demokratik siyasetin önü açılmalı ifadesi var. Her türlü operasyon durmalı, PKK'da eylemsizlik kararı almalı diye değiştirilmiş. Sağduyu, vicdan sahibi, akıl tutulması olmayan herkes, tarihsel ve toplumsal bu sorunun yasakçı, baskıcı, inkarcı ve operasyonel politikalarla çözülemeyeceğini dile getirmektedir. Son bir yılda tarihi fırsatlara rağmen ergenekoncu ve milliyetçi çevrelerin kışkırtmasıyla somut adımlar atılamamış ve bu süreç heba edilmiştir, deniyormuş. Evet, yani şiddet hak arama yöntemi olmaktan çıksın deniyor. Batman'dan 83 örgütün çağrısı da var, ayrı o da yani. E, toplamda yani bir Diyarbakır'da 99 örgüt, Batman'da da 83 örgütün çağrısı var. DTO Başkanı Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Ensarioğlu tehditleri kabul etmeyiz demiş. Yani bir haber çıkmış e, her türlü operasyon durmalı, PKK elemsizlik kararı almalı diye değiştirilmiş, silahlar susmalı, demokratik siyasetin önü açılmalı ifadesi. E, PKK baskısıyla bildiri değişti şeklinde bir haber çıkmış. DTO Başkanı e, Ensarioğlu da tehditleri kabul etmeyiz. Böyle bir şey yok demiş. Çözümde rol alacak tüm dinamiklerin sürece katılması sözüyle PKK'nın mı kastedildiği sorusu üzerine bize göre MHP ve BDP de çözümde aktif rol oynamalı demiş. Evet. Yani bu çağrı ve benzerlerine ee, cevap yani çeşitli çağrı ve benzerlerine cevap. Dün Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu'nun 99 STK adına yaptığı açıklamayla geldi diyor Cengiz Candar Silahsız Kürt Sesi Ne Kulak Verin başlıklı yazısında bugünkü en can alıcı bölümü de şudur diyor. Her türlü operasyonlar durmalı. PKK eylemsizliği kararı almalıdır. Yani 100 dolayında STK çalıştı bu 4 gün boyunca bu anahtar sözcükleri yerleştiren bir açıklama üzerinde. Bu kuruluşlar ve Kürt şahsiyetler Dağ ve İmralı'ya duyarlıdırlar ve bunlar dışında kalan alandaki en etkili Kürt sesini temsil ederler. O yüzden bu sese Ankara'nın ve Kandille İmralı'nın kulak vermesinde de yarar var diyor. Ve şimdi yapılacak olan da şudur demiş. 99 STK'yı temsilen Diyarbakır Ankara'ya gelmeli ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la bu hususların hayata geçmesi için görüşmelidir. Toronto'ya giderken örgütün silahlarının susması halinde, bunu eylemsizlik diye okuyabiliriz, operasyonların minimize edileceğini söyleyen Başbakan'ın böyle bir görüşmeye açık olduğunu varsayabiliriz diye bir yorum yapmış Çandar. Dolayısıyla diyor silahların sustuğu siyasetin önünün açıldığı ortamın sağlanması mümkün olabilsin ve silahsız Kürt siyaseti de görev alabilsin. Çünkü şu dönem Türkiye'de iç barıştan daha değerli hiçbir şey yok diye bitirmiş. Yazısını. Yani aslında bir yandan barıştan konuşuluyor bir yandan operasyonlar devam ediyor. Bir yandan çatışmalar, ölümler e, neredeyse günlük düzene girmiş durumda. Bütün bunların çok da e, iyi bir gidiş olmadığını fark ediyor olmak gerekiyor herhalde. Toplumsal tepki koymak gerektiği de çok açık. Çünkü barıştan yana çıkan ses azaldıkça aslında savaş ve savaşın çeşitli şekilleri ya da yöntemleri üzerine tartışmalar gittikçe yoğunlaşıyor. Ki herhalde en son istenilecek şey bu. Evet bu yüzden de bu çağrılara... Daha çok kulak verilebilmesi de önemli aslında tabii. Ee, diğer e, haberlere de bir bakalım. Tabii bu Mavi Marmara gemisine yapılan e, Gazze özgürlük e, aktivistleri de barındıran gemiye yapılan saldı, komando saldırısıyla ilgili hayatını kaybeden yardım gönüllüleriyle ilgili otopsi raporları açıklanmış. Aslında otopsi raporlarının açıklanmasıyla birlikte durum gayet gayet netleşmiş oldu sanırım. Bir yandan Türkiye'deki gazetelerin kimi durumu hala esrarengizleştirme çabaları da devam ediyor. Ki buna gerek var mı bilmiyorum. Orada çok net bir cinayet suçu işlendiğine dair deliller var. Ama içirilen mavi sıvılar, işte herkesin kanında az miktarda alkol bulunması falan gibi... Yani ne manaya gelmesi gerektiğini veya ne demek istediğini anlamanın çok zor olduğu cümleler de genellikle içeriyor bu haberler. Ama sanırım önemli kısmı bu değil. Önemli kısmı şu, ölenlerin hemen hemen hepsinin kafasından vurulmuş olduğu artık netleşti. Ölümlerin hemen hemen hepsinin iç organ parçalanması, beyin parçalanması gibi doğrudan fiziki sebeplerle oluştuğu netleşti. Tamamı ateşli silah. Evet. gerçekleşmiş büyük bir yaralanmaları... kısmınızsa e, yukarıdan yapılan helikopterlerden olduğu tahmin ediyor çünkü yukarıdan aşağı doğru inen kurşunlar e, yukarıdan aşağı vurulmuş olduğu da e, netleşti e, bu durumda tabi nefsi müdafaa e, komandoların nefsi müdafaa sonucu e, gemidekileri öldürdüğüne dair e, tez ise çürümüş oluyor çünkü yukarıdan aşağı atılıyorsa henüz daha nefsi müdafaanın oluşması için gerekli ortam ve şartın oluşmadığını söyleyebilmek de mümkün e zaten e, o kaçırılan filmde de Birleşmiş Milletler'de de gösterilen e, İyar Ali'nin e, Kore asıllı hı hı. Amerikalı yönetmenin kaçırdığı filmde de görülüyordu daha inerken helikopterlerden ateş, ateş açıldı da net olarak gözüküyor. Ama bunların kaçının hani hedefini vurmuş olduğu kaçının yerdeyken olduğu falan filan çok belli değil ki zaten yerden yapılmış olsaydı bile bu atışlar yine de aşır güç kullanımı ve en azından aşır güç kullanımı olarak tanımlanması gerektiği çok açıktı. Hiç Bundan öte suçun niteliğini pek değiştirecek gibi değildi ama tabii tam müden cinayet haline de büsbütün bütün ortaya koyabilir. Çoğun gönüllerin çoğuna yukarıdan ateş ettiği yazılı raporda bir de şey de önemli yani meşru müdafaa kendi İsrail askerlerinin Beklemedikleri bir saldırı karşısında kalarak kendilerini savunmak yani meşru müdafaa halinde oldukları onun için ateş açmak zorunda kaldıkları yolundaki iddia zaten pek inandırıcı değildi ama bu rapor bunun gibi raporlarla büsbütün çürümüş oluyor herhalde diye düşünüyor insan. Yani bir yandan hakikaten bu medya diliyle ilgili de izin versen iki cümle daha söylemek gerektiğini düşünüyorum çünkü niye böyle yapıldığını oturup belki de hani medyada yazan medyaci dostlarımızın, gazetecilerin ve editörlerin de bir düşünmesine fayda olabilir. Yani ciddi anlamda bütün işin bir esrarengizleştirildiği, böyle bir mistifiye edildiği hal yaşıyoruz. Ee, mesela Adli Tıp Kurumu Başkanı Doçent Doktor Haluk İnce demiş ki... ...20 yıllık adli tıpçıyım, 20 yılda görmediğim bir yaraydı bu. İçinde bulunan mermi de görmediğim bir şeydi. Görünce çok şaşırdık demiş. Altındaysa ne olduğu anlatılıyor. Fasulye, e, boksör yumruğu falan diye bir şeyler... Yani bilinmedikse e, nasıl bildik bir cümle aşağıda falan diye devam eden hikaye. Şöyle bir alet varmış e, ki 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın yakın mesafeden ölümle yol açan atış bununla yapılmış. E, el yapımı olan mermiler varmış. Fasulye kapsülü deniliyormuş bunlara. İçinde çok sayıda saçma oluyormuş. Bu mermiler genelde toplumsal olaylarda uzaktan atış yapılarak kullanıldığı... İsabet eden kişide ise boksör yumruğu tabir edilen bir etki yarattığı anlaşıldı diyor. Ancak yakın mesafeden atıldığı için e, kapsül bütünüyle kafatasının içine gömülmüş Furkan Doğan'ın ve e, ölümle yol açmış. Şimdi bunların hepsi e, haberi bir garipleştiriyor, dengesizleştiriyor. Üstüne üstlük e, yapılan şeyin aslında gayet gayet vahşi, banal ve hiçbir özelliği olmayan bir saldırı olmaktan çıkıp bir garip bir hal... Almasına yol açıyor ki e, sanırım durum bu değil. Hukuken de mağdurlar açısından söylenmesi gereken, savunulması gereken yol da bu değil diye e, hatırlamakta fayda var. Hani Daha yani, ağırlaştırmak evet, bir işe yaramayacak. Propagandanın, e, resmi devlet propagandalarının İsrail'den bahsediyorum. İyice aciz kaldığı bir durumdu zaten. Çünkü işte hem kaçırılan filmler hem görgü tanıklıklarının ifadeleri... Hem de ifadelerdeki çelişkiler ve işte mesela bilmem kredi kartlarının çalınıp kullanılması olayı dahi fevkalade savunulamaz bir durumda olduğunu gösteriyor zaten. Yukarıda tepeden tamamen yukarıdan aşağı alınmış bir kararla hı hı. başbakan düzen kabinede alınmış kabinede bir karar. Alındı. Savunma bakanının filan haberi bu... Ve soruşturmaya da izin vermemesinden dolayı her şey net olarak ortada. Bunu hakikaten mistifiye edecek, gizemleştirecek. Veya işte kimyasal gibi, karartma. İsrailli komandoların cesetler üzerinde kimyasal karartma yaptıkları da belirlendi. İsraillerin kullandıkları silah mermiler işte adli tıp tarafından açığa çıkarıldı. Komandoların gemideklere mavi renkli su içirdikleri gemiden kurtulanlar tarafından gündeme getirilmişti diyor. Ve orada bitiyor. Yani şimdi bu mavi suyla ilgili bir kimyasal karartma yapıldıysa bunun içinse bu ne anlama geliyor? Neydi bu mavi su falan? Bunların e, ya anlaşılıyor olması lazım ya da e, bu haberin karmaşıklaşmasına yol açmaktan öte bir işe yaramadığını anlamak lazım herhalde. E, bu arada gemiler hala İsrail'de. E, olayın bir diğer önemsiz boyutu ölümlere göre haliyle. E, bu gemilerin ne şekilde İsrail'den çıkabilecekler ise hala e, uluslararası alandaki tartışmalardan biri. Ee, en son getirilen öneri Mavi Marmara'da dahil e, gemilerin e, römorklara bağlanarak çekilmesi, e, en fazla iki mürettebatın böylece görev yapması. Gemilerde Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilmiş, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından biz hazırız hemen harekete geçebiliriz demişler. İzin bekliyormuş e, Denizcilik Müsteşarlığı Araştırma Komisyonu'nda çalışmaya başlamış İsrail'in. Evet ama bu tamamen alay eder Tabii, gibi yani aynen öyle. yani gerçekten... komisyonda iki yabancı üye var beş kişilik komisyonda ve bu iki yabancı üyenin aslında doğrudan müdahale etme şansları ve hakları da yok yani bütün dünyanın aslında işte akil insanlar diye adlandırdığımız eski Nobel barış Ödüllü sahipleri aralarında Mandela Marti ahdihisari gibi eski devlet başkanlarının ve Özgürlük, mücadelecilerinin de bulunduğu çok sayıda insanın da açıkça uluslararası hukuka genel hukuk kurallarına ve vicdana da aykırı olduklarını söyledikleri bir durum. Öyle Hı -hı. pek uluslararası e, soruşturmaya gerek yok denecek bir durum da yok. Zaten bu bir kanguru komisyonu gibi evet. bir şey. Onu da geçebilirse herhalde. Şimdi tabii e, bir de G20 meselemiz var. iki dakikada ondan bahsetmemizde fayda var. Yani Toronto polisi 600 kişiyi tutukladı. Evet. G20. Aslında bizim IMF Şimdi... sırasında mesela gördüklerimize benzer ya da dünyanın her tarafında yaptıkları şey. Önce sıkı yönetimi ilan ediliyor şehirde. Ardından e, gösteriler ve göstericiler sık sık taciz ve terörize edilecek hareketlere maruz bırakılıyor. Bu arada da e, Atıyorum 100 bin kişilik eylemde 50 kişinin şiddet kullanıyor olması bütün eyleme saldırı için vesile olarak kullanılıyor ve ardından toplu olarak gözaltılar başlıyor. Bu klasik bir yöntem evrensel. Onun ötesine de geçmiş ama. Öyle evet. mi? Daha da mı abartmışlar? Çok yani Bu şimdiye kadar hiçbir yerde pek görülmemiş bazı unsurları da içerdiğini söylememiz lazım. <gülüyor> Mesela... İşte Toronto Üniversitesi'nin bir binasını, orada protestocuların kaldığı binayı da basmışlar. Evet. Tabii bu da İtalya'da, Cenova'da filan daha önce de görmüştük. En görmüş büyük gözaltılar vardı. orada oldu zaten. Ve yani Amnesty International Uluslararası Af Örgütü bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu hı hı. istemiş. Tıpkı İsrail'in baskını gibi. Yani şeyin, ilginç yazılar da çıkmaya başladı. Kanada'da demokrasi. Böyle giderse çöker diye yani polis direktifleri verilmişler bütün şehre giriş çıkış yollarının kapanması falan gibi ben, benzeri kolay kolay görünmemiş şeyler ve demiş ki önemli haklar barışçı gösteri hakları barış içinde gösteri yapma hakları ciddi şekilde hafta sonunda şehirde ayaklar altına alındı demiş uluslararası örgütü. Çünkü ve protestolarında büyük çoğunluğu zaten e, Barışçı ve senin de biraz önce söylediğin gibi birkaç polis arabası ve birkaç kişiye aslında gerçekten mal edilebilecek bir şeyin polis arabalarının yanması ve mağaza camlarının kır, banka camlarının filan kırılması vitrinlerinin bütün şeye mal edilerek gazeteleri de öyle geçti. Ve öte yandan da tabi e, mesela Joseph Stiglitz G22 bildirgesini yerden yere vuran bir açıklama yapmış. Yani benim bildiğim hemen hemen hiçbir başarılı sonuç almış ülke yoktur. Bu şekilde masrafları kısıp bir çeşit ekonomik daralmadan kurtulmanın yolundan Böyle kemerleri sıkarak çıkmış bir ülke ben bilmiyorum demiş mesela. Hı hı. Tabi epey ülke incelemiş biliyor eski Dünya Bankası'nın danışmanlarındandı. Hı hı. Baş ekonomistiydi daha doğrusu ayrıca da Nobel Ekonomi Ödülünü de kazanmıştı biliyorsunuz. Sık sık da atıf yapıyoruz. ...yani böyle bir şey yok demiş... ...dünya liderleri G20'de de... ...herhangi bir yeni... ...büyük bankaları... ...asıl ekonominin sorumlusu olan... ...büyük bankaların ve mali kuruluşların... ...denetlenebilmesi... ...zaptu rapt altına alınabilmesiyle ilgili... ...herhangi bir anlaşmaya varmadılar... ...ya da... ...bütün her tarafta geçerli olan... ...küresel bir banka vergisi... ...şeyi de... Koymayı başaramadılar. Bu da ilginç değil mi? Başaramadılar falan değil. Zaten böyle bir gündemleri de yoktu. Böyle bir şey olma ihtimali de yok. Hani çok nazikç olur o. Denediler de başaramadılar kısmı. Zaten tam buna karşı toplanıyorlar. <gülüyor> evet. Böyle bir şeyin olması ihtimali olmaması için. Ee, böyle. Ee, Raj Patel de e, önemli. Bir son dönemlerin Hint kökenli e, önemli bir. İngiltere'de Britanya'da yaşayan bir ...yazar ve düşünür... ...diyelim... ...o bir G20 ile ilgili bir yazı yazmış... ...ziynette okudum... ...G20 hem... ...gayrimeşru... ...hem beceriksiz... ...hem de tamamen kontrolden çıkmış... ...bir kuruluştur artık diyor... Hı hı. ...yani başından beri... ...zaten gayrimeşruydu ...başından beri... Gayrimeşru, ...beceriksizdi ama... ...şimdi kontrolden de çıktı diyor... Yani temsil ettikleri şey sadece işte e, <gülüyor> yani bir kere demokratik açık olan pek çok şey temsil ediyor e, ve yüz kadar ülke zaten davetli dedi dünyanın kaderini mesela bir tek kelimeyle şeyden bahsedilmemiş kadın mesesinden cinsiyet meselesinde. Kadınların hakları ile ilgili tek bir konu ele alınmadı diyor. Ve yani üstelik de gelişme yolunda ve geçiş halindeki ekonomilerinde bir reform yaptık Dünya Bankası'nın reformunu yaptık diyor. Hı hı. Ee, doğru diyor bu reform yapıldı Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın daha fazla oya sahip olduğu söylenebilir demiş İşbirliğini birliğini artırma yolunda hiçbir plan ortaya koymadı öyle söylüyorlar ve artık kontrolünde de değil dünyanın filan en büyük de diyor mali piyasalardan çekiniyorlar ama hiçbir şekilde onların temsilcisi olmaktan kurtulacaklarını gösteren hiçbir şey yok ve bu dünyanın en zengin ülkelerinin yöneticileri diyor. O zaman da işte tıpkı Naomi Klein'in dediği gibi biz bunu geri alalım bunlardan diyor. İlginç bir yaklaşım da oradan geliyor. Yani dünyada Gerçeklik yarılması bir tuhaf bir şekilde. Gittikçe keskinleşerek Kese, uçları evet, devam ediyor. Devam ediyor <gülüyor> evet. Meksika köfezinde de fırtınalar yaklaşıyor. Bakalım petrol vaziyeti ne olacak? Çevre Bakanı ile ilgili küçük dosyamızda dokuz 9,5'tan sonra bir 5 dakikaya sıkıştırabilir diye ümit Hı -hı. ediyorum. Açık Gazete <gülüyor> Miktat Kado olduğuyla havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın, er. Günaydın. Günaydın. Evet bir gayri resmi hava durumunu alabilir miyiz? Yazın ortasına doğru gidiyoruz Ken. Ken e, yaz yağmurları devam ediyor. Çok gürültülü sağanak yağış.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 Bir Bayağı ciddi bir şey atlattınız Vallahi yani. Vallahi yani çok fazla yağmurla selle uğraşırsan başına geleceği budur işte. <gülüyor> Hay Allah. Geçmiyoruz. Bakın 27 derece. 27. Evet sabah 18'de 27 ee, ve gök gürültülü sağanak yağmurlu bugün öğleden sonra özellikle. Ama nereye şans kader? Dün çiçek becde filan sel olmuş benim maazap hiç haberimiz olmadı.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 Birlikte ıslandık törenle. Yani, evet. yani ben ben aslana var ya bir tavete yazarım altına. Gelin mezunan beraber ıslanalım. Ne var yani? Ha, evet. Bu kadar da yağmurdan kaçılmaz. Perşembe günü yine gök gültülü sağnak yağmurlu ama çok az azalan bir yağış bu. Cuma günü az bulutlu açık. Dün perşembe günde. günü kaç derece oluyor? O da 28. Cuma da 29. Giderek artıyor biraz. Evet, böyle milim milim. Cuma günü yağmur var mı? Yok. Yok. İşte töreni Cuma günü akşam yapmak lazım. Evet. Cumartesi yine az bulda açık, Pazar az bulda açık. Pazartesi küçük bir yağış ihtimali var ama özellikle bir Temmuz'dan itibaren yani yağışlarda büyük bir azalma bek yok bekleniyor. Yağış yok gibi bir durum var. Ama Perşembe akşamına kadar.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 Perşembe'ye kadar aralıklı gök gürültü sağnak yağış. Cuma'dan itibaren de açık, az bulutlu. Ama velakin rüzgar kıp, kuzeyden ve <gülüyor> Poyraz'dan ol, olduğu için sıcaklıkla 30'u geçmiyor. Evet. Bu o, o, gene mevsim normallerinin üzerinde midir? Bir bakalım şimdi ne, ona nedir, nedir? Ee, Beni Volkan Ayrıca'da ben radyo programını unutmuştum. ha? <gülüyor>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 Yağışta gözüküyor yine. Hmm, evet. Bu arada işte yağış duruyor gibi ama işte en büyük problem bizim için yarınki menüs nötröreniydi. İtirstatyumunda yapacaktık bunu. Böyle muhteşem bir tören olacaktı ama belki'n yağış. Yani ama ağır bir yağış da beklenmiyor herhalde yani değil mi? Hocam bu işte bu kule gibi bulutlar nereye ne kadar yağacağını belli etmiyor yani çok tuhaf.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 ee, herhalde iklimdeki bu değişiklikten de zaten küresel değişikliğe üç şey bekliyoruz biz. Evet. Bir kuraklık birisi şiddetli yağışlar ki bunun içinde şehirsellere beraber yıldırımlar var. Evet. Bir de şey deniz seviyesinin yükselmesi yani şiddetli gök gürültülü sağnak yağışlar. Şimdi eskiden bizim ya aldığımız yağış kışın çepesel yağışlardı soğuk ve sıcak gelirdi yağış bırakırdı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 Aslında gök gürültüsünü duyuyorsan bir şey korkacak bir şey yok. Eğer şimşek çakar da gök gürültüsünü duymazsan o zaman kork. Neden? O zaman çarpılmışın demektir. <gülüyor> <gülüyor> yani. E, o zaman o. çok korkacak bir şey de yok aslında. <gülüyor> Neden? Hani duymadıktan sonra zaten ha. çarpıldıysan tamam. Ay, ruhun belki devam ediyordur. <gülüyor> Düşünme ne oluyor. Evet. Ya ben bir trafik kazası geçirdim böyle gittim geliyorum ama arada şeyim kendimdeyim yani.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 Ama ellerinde iğne vardı. Dedim ya bunlar nasıl huri filan. Yani hala muzurluk var yani. <gülüyor> Devam ediyor düşünmeye. Evet. Böyle, ölmüş, ölmemişim demek. Belki de Sen düşünmezdim bilmiyorum yani. Daha denemedim onu ama. Evet, doğrusu o zaman e, duymamak... E, duymak yani, iyi ama... His, hangisi iyi değil yani. Yani çok yakında çarparsa duymazsan... Evet. Sesi o zaman... Önemli değil. Kafanı yorma. <gülüyor> <gülüyor> Problem yok. Ama bazen çok uzakta görürsün mesela. Gökyüzünde böyle şimşekler çakar falan. Ses yoktur. Evet. Bu gökyüzünün şimşekler dalgalar halinde gelir. Bu dalgaların arasına bazen düştüğümüz zaman biz gökyüzünün şimşeği duymayız. Yani bir de o var yani. O başka tabii. Ama çok yakında, çok şeyinde e, bir gök gürültüyorsa, şimşekler çakıyordu ve bunu siz duymuyorsanız Yani ama millet genellikle şeyden korkuyor.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 Ee, yani yüksekliği diğer ağaçların daha yüksek olmayan homojen bir şey bir bölgede ağaç ormandaysanız çöküpmeniz gerekiyor. Ayaklarınızın ucuna çökeceksiniz ayaklarınızı birbirine değdireceksiniz, başınızda dizinizin arasına alacaksınız. Böyle bekleyeceksiniz. Bu ne kadar bekleyeceksiniz? Son gök gürdüsünü duyduktan 30 dakika geçene kadar. Yani 30 dakika geçti, daha gök gürlemiyor. Bu sefer dışarısı güvenliklidir. Mesela gök yurtdüsü yıldırım mesela her zaman olduğu yerde insanlara çarpmıyor. Mesela burada bakıyorsunuz yağış yok filan. Ama 15 kilometreden gök dışsı yıldırım çarpabiliyor yani. Onu da bilin. Açık canlardan yıldırım çarpar. Telefonla konuşurken yıldırım çarpar. Bu şimdi ayakları üzerine durduğunuz zaman başkomak üçüne ayaklarınızı birleştirmek çok önemli. Çünkü yıldırım çarptığı zaman yere ıslak olan zeminde şey dağılıyor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 Hayvanların kalpleri durdu. Öldü mesela. Git o koyunlara bak. Hiçbir tane iz bulamazsın yani. Herhangi bir ne oldu bunlara. İşte biz o yüzden diyoruz. Yani Elektroşok yıldırım... oluyor. Yani. Aynen öyle. İşte yıldırım çarpı. Tabii kalp masajıyla çoğu geri gelilebilir aslında ama bir koyuna kalp masajı nasıl yapılır bilmiyorum. Hiç onu düşünmedim. Onu yani. yani yapacak şoban da yoktu o zaman zaten. Şoban da gitmiş. Evet. O da mefta. O yüzden yıldırım gök gürültüsünde mesela o arazide ormanda dolaşırken böyle şeyli havalarda, kararsızlık olan havalarda, eğer saçlarınız dikleşiyorsa, yukarı doğru falan şöyle, yüzünüz çızıltıyorsa bile, deriniz kaşınıyorsa her an yıldırım çarpabilir. Bu size için bir işarettir. Evet. 30-30 kuralını bu sefer öğrendik. Şimdi ben de yarın Avila Volkan'a soracağım. Bakalım. Ona bakalım. Yani. Evet hocam, başına konuşuyoruz burada? Evet, hiç. Tabii. Hazırlığımızı yaptık. Peki midat bey çok teşekkür ederim. Hocam Düşün. bu akşam unutma NTV'de saat 9. Ha evet. Trabzon Maçka'da buluşuyoruz. Trabzon maçka evet. tamam. Hoşça kalın. Hı, teşekkürler. Midat kadoluyla havadan sudan. Evet Açık Radyo burası 94.9 Aynı zamanda da Açık yayın yapıyor internet üzerinden ve Açık Gazete devam ediyor Miktat Bey'in ardından bağlantılı bir konu olarak Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu'nun sık sık son zamanlarda açıklamalarla farklı konularda yaptığı açıklamalarla ön plana geldiğini görüyoruz. Bizim de elimizde birkaç ayrı haber metni var. Bu Oradan e, ilerleyebiliriz. Öncelikle bir kere e, geçen haftalarda yaptığı bir e, konuşmadan bahsetmemiz e, mümkündü. E, küresel ısınmayı önleme, küresel iklim değişikliği, değişikliğiyle mücadelede Türkiye'de çalışmalar yürütüldüğünü söylemiş. Bunu duymuş muydun sen? ve e, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik tedbirleri de gerçekten istenilen şekilde hı hı. alırsak, 2020 yılında yani bundan 10 yıl sonra yaklaşık 75 milyon ton yani sera gazı emisyonunun %20'si oranında bir azalma sağlanacak demiş. Ama bu açıklaması için herhangi bir bilimsel... E, Rapora e, referansa yer vermemiş fakat ondan sonra söylediği yani ekonomi gazetecileri derneğinin düzenlediği küresel ısınma kurultayında açılış konuşmasıydı bu Ankara'da yaptığı. O iki hafta kadar oluyor şimdi burada şey demişti kendisi pardon böleceğim ama bir şey sorabilir miyim buyurun kim yapmış bu çalışmaları küresel ısınma üzerine onu söylemiyor. Anladım hani Yapıyoruz. biz kaçırabiliriz de basın olarak Çevre ama. Şere yapıyor. Ha bakanlık yapıyor. Herhalde yani. Ben bayağı sayfalarına giriyorum çünkü Keşke duyursalar bak bunları. Neyse. Evet, bir PR sorunu var evet, belki Evet, büyük değilim. ihtimalle bu bir iletişim sorunu i̇letişim olsa gerek. İletişim sorunu. Ya çok önemli adım attı Türkiye. Uluslararası anlaşmaya taraf oldu diyor. Ve şunu söylemiş. Burada dikkat isterim abi. Eee Türkiye'nin kişi başına sera gazı emisyonu, toplam emisyon ve kişi başına birincil enerji tüketiminde en düşük değerlere sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çekmiş. Öyle mi? Bu tamamen gerçek dışı bir açıklama. Bu da yine Elimizin bir iletişim diyeyim. sorundur eminim. Büyük Rakanlar... ihtimalle danışmanlar söylerken o anda bakanın bir sürü konuşması düşünmesi gereken şey var. Yanlış duymuştur. Olamaz mı? Olabilir. E, Biraz yoksa daha çünkü saçmalıyor olacak. Evet, i̇stemez böyle bir şey yapmak tabii ki koskoca bakan. Dünyanın en hızlı mesela, artan ülkesi Türkiye. Yıllardır rekoru Oy. bir kere bıraktı. Ee, o da çok ufak bir farkla kaçırdığımız, üzgün olduğumuz, ikinci olduğumuz rekorlardan biriydi. Yani bıraktım ben onu bile hatırlamıyorum. Yani en hızlı artan olduğunun çeşitli rakamları her yeni açıklanan yeni envanter şeyinde bunu görüyoruz zaten OECD ülkeleri arasında. Açık arayla birinciliği yani yükseliş art, mutlak rakam olarak elbette değil. Ama yükselen en düşük değerlere sahip ülkelerden biri olduğu da kesinlikle doğru değil. Bir kere bu var. Ondan sonra şeyde demiş bu santraller su taş e, şimdi hidroelektrik santraller konusuna geçebiliriz herhalde artık bakanla ilgili olarak e, yurt dışına 12 milyar Türk lirası ithalat çıkacak demiş yani çıkacak para çıkacak ve Türkiye Hı -hı. zengin olacak demiş e, çok büyük miktarda sera gazın havaya salımının engelleneceğini Söylemiş ve değerli basın mensupları lütfen gaza gelmeyin. Sular satılıyor, peşkeş çekiliyor, dereler kuruyor. Laflarında gaza gelmeyin. Kardeşim o dere zaten yazın kuruyor. Yani su vardı da biz mi içtik? Diye bir espri yapmış. Bir dakika ve... yazları zaten kuruyorsa oraya ni hidroelektrik santral kuruyorlar? Çünkü bu da zaten tartışmalardan biri ya. O çok rasyonel bir oldu. Neyse canım, canım şimdi oldu. saçmaladım ben evet özür dilerim. Ve bu arada şirin mi şirin bir espri de yapmış. Bu arada eski genel müdürümüzü de hatırlamış olduk demiş. Kim eski genel müdür? Kim? DSİ su işleri müdürü. Aaa Veysel Bey değil mi? O kendisi zaten. Veysel Bey de DSİ kökenli değil miydi yanlış evet, mı o, Ama o kendisi yaptığı espri çok daha eski bir DSİ genel su işleri müdürünü hatırlatıyor. Demirel. Ah Demirel. Evet. Pek onu öyle hatırlamıyoruz artık tabii. Yani çok daha fazla erifana da bağladı. Evet. <gülüyor> Şimdi arkasından, hesten dolayı hiçbir insanımız mağdur olmayacak demiş dün. Hmm. Nasıl olmayacak? Yani binlerce köylü çünkü e, dere başlarında falan yatıp kalkıyor. Evet. Hepsine tapu senedi vereceğiz demiş. <gülüyor> Suyun tapusunu vereceğiz. DSE'yi bölge müdürünün imzasıyla vereceğiz. Ge gelin hep birlikte ne yapıyorsa, ne gerekiyorsa yapalım. Her köye bir orman kuralım demiş. Bunu beğeneceğinden emindi. Karadeniz'de. Hayır. Türkiye'nin her yerinde, her köye bir orman kuralım. Buna sen... Her mahalleye bir baraj, bir milyoner. Her mahalleye bir milyoner. O... O Su İşleri Müdürlüğü'nün değil o Anladım. eski Demokrat Parti'nin sloganıydı Menderes'in rahmetli. E o da kaliteli. Yani Sayın çillerim ben iki anahtarını hatırlıyorum. Yaşım daha çok ona yetiyor ama hala cepte anahtar ne? boşver. ver. köye kiram. bir orman kuralım ne kadar para lazımsa ben göndereceğim demiş. Aynen böyle Anadolu'da. E o zaman şimdi yapmak gereken bu haberi köylere ulaştırmak. Evet. Ki köyler bizim köyde orman kur. Orman kurmak ne demek bir de orasını anlamadım ama... Ağaç dikiyorsun. Ağaç dikince onu orman diyor herhalde. Buna evet. da evet. çevre bakanı diyoruz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e orman kuralım. Ya bu ormanlar Lego gibi böyle ağaçları getirip... <gülüyor> pıt pıt pıt dikiyorsun oluyor orman, sana orman. orman. Ha Gerekirse güzelmiş. gelip kendi ağaç dikeceğim demiş ki bu artık... Bence yüpar. bu sıcaktan. Bu kadar <gülüyor> sıcaktan. Çünkü Türkiye'nin her köyüne orman yapalım. Ormanların parası benden gelip ben dikiyorum diyor... ...fazla gelen sular kullanılacak... ...demiş zaten gerisine top... ...bak bir takım kişiler lobiler... ...oraya gitmeden önce bizim gidip... ...bu senedi vatandaşa vermemiz gerekiyordu... ...orada bir ö, öz eleştiri yapmış... ...maka... ...onlara söylememiz gerekiyordu... diyor ...ama senin deminki... ...eleştirim bu değildi değil mi... ...o sen halkla ilişkilerde... ...tanıtımda tanıtım ve pazarlama da... ...eksiklik olduğunu... ...söylüyordun... Ama son lafını söyleyeyim. Artık eksikliği söyleyeyim. biraz daha geniş bir alana doğru yaymak zorunda bırakıyor beni bakanımız ama. Son olarak 93 Harbi'ne gitmiş, 87-88 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum'daki Aziziye Tabyası'nın savunulmasında kahramanca mücadele eden Nene Hatun'un mezarının bulunduğu alanın düzenlenmesi için karar aldıklarını da sözlerine eklemiş. Hmm. Aziziye tabii çevresel düzenlemesi herhalde. Peki yalnız bununla yetinmiyor. Yani Türkiye'nin dünyadaki ne kadar önemli bir ülke olduğunu, bölgesel bir güç olduğunu da anlatmış. Hızını kesmem kesme. Türkiye küresel bir güç oldu demiş. Bakan ekonomide şimdi 16. sıraya yükseldiğini kaydetmiş dünyadaki ülkelerden. 2002'de 26. ya da 27. sıradayken şimdi 16. sırada küresel güç dünyadaki 20 büyük ülke arasında hatta 16. demiş buna rağmen en düşük enerji tüketiyor demiş en az küresel ısınmaya şey yapıyor en az salımı yapıyor Hı -hı. en büyük ülke demiş sonra da aziziyet habyasından bahsetmiş. Nene Hatun'un mezarının bulunduğu alanın düzenlenmesi Toki'den bahsetmiş. Bunların hepsi aynı bakan değil mi? Evet. Atom bakan yahu. Yani dört, atom karınca babında. Hiç enerjiye de girmeyelim. Onu da beğeniyordur eminim kendisi ama hani dört, bayağı her dört, şeyle Dört yüz, bir, bir konut yaptı AK Parti döneminde demiş. 20 şehir büyüklüğünde yerleşim yeri kurduk demiş. Çevre bakanı olduğundan emin misin? Yani Çevre Bakanı ama bu kadar geniş bir alanda çalışınca haliyle konu ara sıra sıçrıyor olabilir çeşitli alanlara doğru. Bunu da anlamak lazım bence. Peki son olarak da Çevre Bakanı'nın Azizye Tabyası'ndan sonra Pitbull'lara ilişkin açıklamalarını nasıl buldun? Yani o Pitbull açıklaması biraz garip geldi bana. Bu herhalde hızını alamadığından olacak. Aziziye Tabiyesinden geliyor tabii ki olacak. <gülüyor> değil mi? Bütün köylere ağaç e, koyduktan ve e, yazları kuruyan derelerin üzerine hes kuruyor olduklarını açıkladıktan sonra, e, pitbull'larla ilgili de ya genel anlamda bence teknik danışmanların hepsini kovması lazım. Çünkü hiçbir konuda e, doğru bilgilendirilmiyor gibi bir şey söylemek herhalde ayıp olmaz. Türkiye'deki tüm pitbull'lar toplatılacak den. Bu ne demek ya? Yani işte ağaç dikince orman olduğunu kim söylediyse ona ya da işte yazları kuruyor size ne efendim diyenlere HES niye kurulduğunu savunmak için söylüyorsa bu da normal. Şimdi diyor ki Sayın Bakanımız Çevre ve Orman Bakanımız Veysel Bey çocukları parçalıyorlar insanları ısırıyorlar hatta mafya tür insanlar bu köpekleri kullanarak insanları tehdit edebiliyorlar diyor. Ee, bu sebeple de pitbullları yasaklıyorlarmış yasaklamak ne demek orasını çok e, teknik olarak çözemedik toplatmak biz ama. ne demek hiç çözemedik yani mesela yolda gördüğün pitbull mu ver bakayım diye zabıta mı alacak mesela nasıl olacak bilmiyorum ee, ama o hani da kolay olmayabilir buradaki hikaye zabıta aslında <gülüyor> yani aslında iri bir köpek olduğu için tabi her bilmediği adamda gitmek istemeyebilir ama bu köpeğin suçu olur bu durumda herhalde elektrikle melektrikle Efendileştirilir aynı evet. insanlar gibi. Ee, sıkıntı şurada aslında temelde. Yani pitbull diye bir şey yok köpek diye bir şey var. Bu aynı şey gibi hani e, bir gün e, uzaylılar dünyaya gelirlerse veya şundan 200 yıl önce gidersek çok fütüristik yaklaşamayanlar açısından mesela siyah insanlar çok daha iri yarı güçlü kasları ve e, saldırgan doğalarıyla çok tehlikeliydiler. Hmm. Diye bir şey söyleyebilmek mümkündü. E, halbuki insanların siyah olmasıyla saldırgan olup olmaması arasında doğrudan bağlantı yok. Aynı köpeklerinde olmadığı gibi. Yani pitbulllar e, normal birer e, saldırgan olmayan davranış içinde de yer alabilirler. Gayet saldırganlaşabilir. Buradaki fark şu. Hani e, eğer boyunuz 2.30, e, kilonuz da 200 ise saldırganlaştığınızda çok daha tehlikeli olma ihtimaliniz artar. Tam da bu sebeple saldırganlaşacak insan arayanlar böyle 2.30'luk insanlar ararlar ya hani mafyada. Genellikle benim gibi değil daha iri yarı tipleri kiralıyor. <gülüyor> bu durumda iri yarı olmayı da yasaklayacaklarsa sorun yok. Çünkü Pitbull'un tek suçu var e, güçlü bir köpek. Ama bundan öte e, yani ne, Sen eğit ne eğitim vermekle çocukları alakalı. Çocukları parçalıyor insanları ısırıyor tehdit ediyor diyor. Değil mi bakanımız diyor ama bu hani bildiğimiz o çok tatlı golden retriever'ları da alıp gayet gayet saldırgan ve üstüne üstlük insanları ısırıp çocukları parçalayan hale getirmek mümkün. E, bu tamamen psikolojik ve sahiplerinin ne kadar, ne istediğiyle alakalı köpeklerden. Ama tabi bakan için bunlar önemli değil. Sansasyon olsun, vur patlasın, çal oynasın. Bu tür hayvan olsun. sahiplerine 3.434 lira para cezası kesilme talimatı verdi. Türkiye'de neyle ilgili 3.434 lira ceza veriliyor? Yani hani e, verilsin çok güzel, çok doğru da e, orantılık gibi bir ilke de galiba bakanımız pek izlemiyor. Yani Mesela gidip... ...bir maden ocağı açıp... E, ...ruhsatsız hemen hemen bu kadar para veriyorsunuz. Ya da e, trafikte en ağır suçları işleyebilirsiniz... ...bunun yanından bile geçmiyor alacağınız ceza. Bu 3434'ü kim belirliyor? Bakanımız. E, o zaman e, sen çok yaşa bakanım... <gülüyor> ...deyip bu durmak bakan lazım herhalde. Bu bakan dosyasını kapatıp... ...koridorun nadide köşelerinden birine yerleştiriyorum. O pitbull kafesleri var ya... Onlar dolacak diyorsunuz. <gülüyor> Akşama kadar da olsun onlar. Onlar da olsun. Peki. Ara verelim. Aradan sonra aslında e, şeyle e, bir konuğumuz olacak. Ali Bilge bizim adımıza Profesör Doktor Timur Kur'an'ı Duke Üniversitesi öğretim üyesi Timur Kur'an'ı bizim adımıza açık hasta adına konuk etti. iki gün iki bölüm halinde yayınlayacağız. Ve İslam'ın Miras hukukunun ve Orta Doğu'da geri kalmışlığın nedenleri üzerinde zaten geniş çalışmaları var uluslararası alanda. Onları hazır burada bir konferans için gelmişken Timur Bey kendisini yakaladık ve bu konuda bir genel bilgi verici bir mülakat yaptık kendisiyle. Onunla beraber olacağız Profesör Timur Kur'an'la ama birazdan. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete. Program konuğumuz Timur Kur'an, Profesör Kur'an, Dük Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi. E, İstanbul Robert Koj'den sonra e, Stanford Üniversitesi'nde. Önce Princeton'da Princeton'da lisansımı oradan aldım, sonra Stanford'da gittim. Doktora. Master ve doktora Dr. için Doktor Stanford'da. Evet. Evet. Türk okurları iki kitap çevrildi. Yalanla Yaşamak ve evet. İslam'ın Ekonomik Yüzleri. Evet. Sizin de tanışması, geniş kesimlerin tanışması bu iki kitapla oldu. Tümur Kur'an...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 Ne, pek çok nedenle açıklanmaya çalışılan bir muammayı çözmeye çalışıyoruz. İslam ve Orta Doğu'nun geri kalmışlığı nedenleri. Siz e, son yıllarda yaptığınız çalışmalarda buraya farklı boyutlar eklediniz. E, ve keşfedilmemiş, bakılmamış alanları önümüze getiriyorsunuz. E, yeni açılımlar getiriyorsunuz. Moda deyimle son yılların. Şimdi bu burada bir takım kavramlar da ortaya koydunuz. Ben bunları açmanızı rica edeceğim. Biraz uzun oldu ama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 10. asırda, ondan evvel 9. asırda da öyle, 11. asır içinde bunu söyleyebiliriz. Çinle birlikte dünyanın ekonomik açısından en başarılı kurumlarının, kurumların ekonomik kurumların en dinamik olduğu, en zengin bölge, iki bölgeden biri. Daha yakın zamanlara gelirsek, 19. yüzyıla, hatta 18. yüzyıla gelirsek, Orta Doğu'nun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 Faiz kurumuna karşı çıkıyorlar. Bizde de karşı çıkıldığı gibi faiz uygulamalarını önlemeye çalışıyorlar. Ama e, kilisenin bu konudaki yaptırımları var. Yani Önlemeye çalışıyor. E, çok daha ciddi bir şekilde önlemeye çalışıyor e, faiz dolayısıyla, uygulamalarını. E, Orta Doğu'ya göre. Do evet, dolayısıyla muhafazakarlık <gülüyor> geri kalmışlığın nedenleri arasında... Değil. Değil. İkincisi İslam'ın e, karıştığı bazı alanlarda e, reformlar yapılabildiğini görüyoruz. Hı hı. Mesela vergi sistemi hı hı. E, aslında e, Kur'an'da bile verginin nasıl toplanacağı e, kaydedilmiş durumda. Fakat e, buna rağmen vergi sistemi sürekli olarak değişebiliyor. Hı hı. Ve değişirken de e, ulema bu değişiklikleri destekliyor. Tabii karşı çıkanlar oluyor fakat bu e, değişmeleri e, vergi sistemin değişmesini e, önlemiyor. Osmanlı e, dönemine de baktığımız zaman tımar sisteminin edildiğini görüyoruz. Hı hı. Yeni takım vergiler e, getirildiğini görüyoruz. Ulema şu ya da bu şekilde bu değişikliklere e, izin veriyor. E, başka alanlarda da örneğin e, askeri alanlarda da çeşitli reformlar e, oluyor. E, ulemadan bazı tepkiler geliyor ama sonuç olarak bir takım askeri reformlar gerçekleştirilebiliyor. Demek ki Orta Doğu'nun e, az e,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 bir takım kurumları yenilerken bunlar Ortadoğu'da olamamışsa bunun başka nedenleri olmalı. İşte ben buradan hareket ederek bu dar boğazlar yaratan kurumları ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve o dar boğazların neden aşılmadığını e, saptamaya çalışıyorum. Şimdi 19. yüzyılda e, Orta Ortadoğu Avrupa'dan kesin olarak daha az ekonomik açıdan daha az başarılı bir bölge. Ana problemlerden bir tanesi sermaye birikimini sağlayacak şirketlerin kurulamaması. Büyük ölçekli şirketlerin ve kalıcı şirketlerin kurulamaması. Çok kısa vadeli ve çok az kişi tarafından kurulan çok az sermaye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 Yani 19. 19. yüzyılda. 19. yüzyılda. 19. E, yüzyılda yani <gülüyor> batıda kapitalistleşme sürecinin evet. arttığı Art. ve dolayısıyla kurumların e, yerleşmeye başladığı bir dönem. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Orta Doğu bağlamında da özellikle 19. ikinci yarısından itibaren bugünün de temel enerji kaynaklarının yavaş yavaş bulunuşmaya başladığı bir dönem. Evet. E, ama evet. kurumsallaşma, şirketleşme cılıs kalıyor ortodoksan o, o enerji kaynaklarını kullanabilmek için, için de büyük, büyük şirketler, şirketler lazım yani Hı -hı. küçük şirketlerle bunları bunları kullanmak Hı. mümkün değil dünya piyasalarında küçücük şirketlerle kalıcılığı olmayan iki ay üç ay için kurulan şirketlerle bu büyük tüm Dünyada iş yapan şirketlerle e, rekabet etmek mümkün değil. Şimdi bunun nedenleri evet. nedir? Tekrar 10. yüzyıla dönelim. Hı hı. O dönemde Orta Doğu kurumsal açıdan e, geride değil. Evet. Orta Doğu'da kurulan şirketler Avrupa'da kurulan şirketlerden ölçek olarak kurulan e,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 Kurumsal açıdan bir e, Orta Doğu'nun zaafları olduğunu söyleyemeyiz. Teknolojik açıdan da ama ileride. Teknolojik Avrupa'da, açıdan da teknolojik belki açıdan belki ama Avrupa'nın ilerisinde. Avrupa'nın e, ilerisinde ve aynı zamanda Çin'den gelen teknolojiler de önce Orta Doğu, Orta Doğu tarafından benimseniyor. Ondan sonra e, örneğin kağıt. Evet. Önce Orta Doğu Çin'den alıyor bunu sonra Avrupa'da e, Orta Doğu'dan öğreniyor bunu. <gülüyor> Şimdi bunun e, nedenlerini e, açıklama, açıklamaya çalıştığımızda e, iki bölge arasındaki ana farkın miras hukuku olduğunu görüyoruz. Hı. Şimdi önce Orta Doğu'daki miras hukukunu e, hani ne olduğunu anlayalım. Ondan bir sonra sor, yani, bir tabi tabi bu. Miras hukuku 10. yüzyıldan günümüze kadar Orta Doğu'da hiç değişim göstermiyor mu? Nasıl bir değişim gösteriyor? Yani,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 Kızlara verilen pay, oğullara verilen payın yarısı kadar. Fakat kızların kızların da mirasta payı var. Eğer eğer e, eş ya da eşler varsa onların payı var. Yaşıyorlarsa anne ve babanın payı var. Şimdi e, Avrupa'daki sistem ise başka. Avrupa'da e, İncil'de, e, önce İncil'de başlayayım, İncil'de e, bir e, miras hukuku olmadığı için hı hı. E, Avrupa'da birçok değişik miras hukuku e, gelişmiş. Bir kısmı e, İslam miras hukuku gibi hı. ailenin bütün fertlerine ayrı paylar veriyor. Hatta İslam miras hukukundan biraz daha e, katı diyebileceğimiz, daha... E,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 İkinci oğul genellikle varsa e, papaz okuluna gönderiliyor. Üçüncü oğul e, asker olmak üzere. E, e, uzak e, e, yani. Mirastan uzak tutuluyor. Mirastan uzak tutuluyor. Kızlar evlendiriliyor tabii. Hı hı. Hep büyük, e, büyük oğul mirasın kendisine kalacağını da bildiği için ona göre eğitiliyor. Hı hı. Babasının mesleği ona da e, veriliyor.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 İşte bu yeni kurumlar, modern ekonominin kurumları, ana kurumları, muhasebe sistemleri, işte sermaye piyasası, şey ticaretle uğraşan basın, buna göre tabii, hukuk, hukuk, buna göre bunun hukuku, hukuku bunun sigorta, sistemleri hepsi, sigorta sistemleri vesaire hepsi bu şirketler büyüdükçe gelişiyor. Ve bunlar geliştikçe tabii yeni teknolojileri kullanmak mümkün oluyor. Bu şirketler dünyaya yayıla, yayılmaya başlıyor. Bunu yapabiliyorlar. Hı hı. Orta Doğu'da bunu yapamıyorlar. Hı hı. Orta Çağ'da bunun pek bir sakıncası görülmüyor. Çünkü eldeki yani bilinen teknolojilerde şeye pek e, hani büyük şirketler gerektirmiyor. Orta Çağ, Orta çağ Avrupa'da Orta Çağ Avrupa'da Orta Doğu'sunu kastediyorum. Yani bir dezavantaj değil. değil. E, miras sistemindeki ayrılık çok. Erken dönemlerde başlıyor 8. 9. 10. yüzyıllarda bu miras sistemlerinin iki bölge arasında farklılıklar oluştuğunu görüyoruz ama daha o dönemde bu bir dezavantaj bir handikap oluşturmuyor daha sonraki dönemlerde.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 selam verelim. Memborici geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 씩갔대